Muhammed görsek o zaman ya hadi ya Musa ya hadi İsa ya diye Nuh neyse o zaman peygamber yolundan gitselerdi gazet bir şimdiki hale bakalım. Bugün peygamberimizin izinden gitseydik bunlar olmayacaktı. Gidilmediğine göre bu bu ceza da verilecek. Ne yazık bana. Keşke keşke o planı dost tutmayaydım. Keşke planın sözünü dinleyip de onun peşinde gitmeseydim. Ama son pişmanlık ayda vermeyecek. İnşallah Allah Allah'ımız akıl vermiş, irade vermiş. Onunla düşünüp, düşündüklerine tatbik edebilseydin olmayacaktı. Demek ki Düşünmemiş, şimdi hayatı düşünüp de yapmamışım. Sonra sonuçta, sonuçta yapılmamış. An olsun ki beni zikirden, yani Allahı zikretmekten, hem o bir devlet gibi bana Allah tarafından geldikten sonra saptıran odur. O, o dostları, o dostları onu yanlış yollara etmişler. Keşke onların sözüne, sözle. E, gitmeseydin, beni bu yolda saptan, onlardır benim dost, bana dost görünenlerdir. Diyor. Şeytan insana başından bir bela gelince yapayalnız ve yardımsız bırakıp giderdir. Demek ki şeytan bizleri işte birer bir funduna bir getirip kan döver, aldatıyor şunu yap, bunu yapmak babam derekten işte çıkma. Kan diyor. Bu ceza başınde bana ne yapmasaydı diyekten çekip gidiyor sen boynunda yaptığın nerede oaza bu çit ne kadar Peygamber dedi ki, peygamber dedi ki "Ey Rabbim kavmim Hakikat şu Kur'an'ı mehtup bir şey edindir. Mehtup modası geçmiş, eskimiş. Mesela mehtup bir evde ince bir kılmayı tutmuş. Bir ev mehtup bir bilgi artık bir, kullanmayan bir bir şeyti neyse yani zamanı geçmiş şey. Bu Kur'an da zamanı geçmiş bu, Hazreti Peygamber'e zamanı adamlara. bu Kur'an'a bunu nasıl söylüyorsun? Masal anlatıyorsun. Geçmiş peygamberle geçmişler bana ne onlardan, geçmişe gitmişe zamanı var. Hani insan, adı Kur'an bir yere diyor ki gidin geçmiş kavimlerin, kavimlerden kalanları görün diyor. Şimdi böyle öyle değil mi? Gidip de, şimdi turistler Türkiye'yi niye çok görüyorlar? Eski medeniyetler, eski hanlar, hamanlar, yıkılmışlar, kaleler falan. Eski insanlar böyle ilk yaşamışlar, bugün hayata bakıyorlar, onların hayata başka hayat, değişik bir dünya. Ee, Tabii onların zamanı bize göre basit bir hayat. Şimdi otobanı, esasini giriyorsun, uçakla gidiyorsun eskiden, kanıyla gidiyordu, kanı yoktu, tekerlek biliyordu. Tekerleğin e, buluştuğum medeniyet için çok büyük bir şey, Tekerleğin bulunuşu. Medeniyet değişmesi çok büyük bir şey. Hiç değilse sırttan taşımıyorsun da tekerlekli bir vaat yapalım. da çekip götürüyorsun. burada da büyük iş. Şey. Demek ki eski bir şeyler, sen tekrarlıyorsun, başka bir şey yaptın, yok demişler. Hazreti Peygamber'in zamanında, Hazreti Peygamber'in bunu Biz hep, her Peygamber'e günahkârlılardan böyle düşmanlar peydan ettik. Biz her peygambere böyle insanlar başına bir dert ettik onların. Onlar da eza cephe çekti elbine. Onlar da eza cephe bizimle çok çok yüksek. Rehber olarak da hakiki yardımcı olarak sana Rabb'i yedir. Sen onların bu acısını Gene Rabb'ine dön ve Rabb'ine gel. Yanaş ki onların şeyini atlatasın, onların sana verdiği ezayı şefayı atlatasın, onlara bakma. Onların seni tehditini falan ağlarak da buradan bak, hatta geçen ayetlerden birisinde biz seni bunlarla deniyoruz diyor. Onların sözünü kınıp da bizim sözünü dinlemezsen bayf halini diyor. Hiçbir kimsenin azab, hiçbir kimsenin benim azab sana vereceğiz diyor, görürüz ya, bundan beş katı diyor ya, peki altınız eder. O küf bedenler, ha bak diyor ki rehber referwolda hakikati yardım gördü, sana rabbin yeter, Allah, Allah şeyci boğ, şey, biz niye hep hep e, Allah bana. Hazretiyle yani, YouTube'de bir yollarda şey, esma çekiyor falan filan. Siz Allah, e, seni çektik her şey Allah Biz Allah demek hepsini söylüyoruz. Sen onun için ayrı zaman zahmet tek tek söylemekte. O küp ödenler şöyle dediler ona, yani Kur'an toplu bir halde indirilmeli değil miydi? Evet, ee, Tevbat toplam indiriyordu, İncil toplam indiriyordu, bu toplam indiriyordu ama Kur'an cesle cesle girmiş sende indiriyordu, Allah'ın yaptı cevaptaşım. Ona Kur'an toplu biraz indirebilir miydi? Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık onu. Çok güzel bir nizam ile ayet ayet ayırdık ve ahese ahese indirdik ki iyice hazmedin, ona göre de işte bunu işleyin. Düğümüz senede Kur'an-ı Kerim. Bazen bir ayet indi. O, o ayet işlerin çalışıldı, işlerinde tatbikatı yapıldı. Bazen bir sure toptan indirildi ona göre yani Allah, Allah bir Allah'ın bir niyazam vardı buna da böyle yaptı öbürüce top ondan sana bir misal getirmeye dostum bir sana hakkı ve tesirin daha güzeli getirmişizdir. Kur'anı ağır ağır indirmek de e okudu, oku, okudunuz, anladınız, genişlettiniz. Şimdi Kur'an'ı hiçbir şekilde hiçbir insan dilsel olarak okuduğumuz şekil anlayamaz. da Kur anlarız. Kur'an tefsire muhtaç, Şimdi, muhtaç demeyeyim de tefsir edilmesi lazımdır. Ter, tercüme ile Kur'an okunmaz. Kur'an tercüme Kur'an çok kaba bir anlayışıdır. Anlaşılmasıdır, kaba. Çok kaba, basit. Tabii ki Kur'an kelime kelime, kelime kelime. Bakın bugünkü meslevi iş onu alalım ama daha sonra onu birkaç aylık, birkaç aylıkta soracağız. Ee, Şimdiye kadar, fakirin de öyle. Belki o, Ahmet Hoca'nın belirledik. <gülüyor> o kelimeyi bir maydana Dün akşam başka asit yok Pardon. Hayır, onun başka manası da var dediler, mescidde olacağız, öyle Onlar sana bir misal getiriyordursun, biz sana hakkı ve tefsirin daha güzellik getirmişizdir. O yüzleri üstü cehennemde sürüklük toplanacaklar yok mu? Öyle emekliye emekliye gidecekler. Onların yeri çok kötü, yolu çok saklıktır. Peygamber atan dikenler vardı ya, onların yolu öyle emekliye emekli var. O dikenler yani sürtüne sürtler, çakıl taşla alakaplı yani bir yolda gideceklerdi. Bu hem madde olarak hem de... de yani böyle bir fikirlerle yüklü odakta gideceklerde manasında. Bir şeyin de bağıtığını bilmek lazım. Şurada bunu şurada şuraya kadar oturdum ki zaten mevzu değişiyor. Ant olsun biz Musa'ya o kitabı, yani Tevrat'ı verdik. Biraderi Harun da mahiyetine vezir yaptık. Bunu daha evvelki bahsede görmüştük. Haydi, ayetlerimizi yalan sayan o kavme, infan eden kavme gidinir. Yani bu kitap, Musa'yı arattı şimdi, ona da verdi. Bir gidin dedi. Bir gidin, onun konuşun derdi. Hazreti Musa'yı ve Harun. Harun Hazreti Musa'nın kardeşi. Harun Musa'yı yardımcısı yaptı. Harun'u, o da peygamber oldu. Gidelim ki, kilabında konuşun. Allah o yaptığını anlatıyor Hazreti Peygamber'e burada. An olsun ki biz Musa'ya o kilabı, tevratı verdi Ve bir beraber Harun'u da mayetine vezir yaptık. Haydi ayetlerimizi yalan sayan o kavme gidin, Mısırlılara gidin, Firavun'a gidin dedi. Gidip yeticiler onları tam bir helak ile imha ettik. Firavun'la anlaşamadı ve Firavun onu Mısır'dan kaçarken, Firavun arkalarını üstüne, Kızıldeniz'deki kulağı var ya yukarıda. Ondan birisinden geçerken, büyüğünden geçerken deniz onları yol verdi, aşıldı. Arkadan çürükler aynı denizin yoluna girdi. Onlar geçerken deniz üstüne kapandı, boğuldular ve hepsi de elek olup gitti. Kur'an'ı böyle aynı, aynı manaya, o o hadiseleri tekrar akla getirip de anlamak lazım. Yoksa tek tek bunu okutun, o birçok hadise olmuş dersin. Halbuki hadise bazen tek hadise peki öyle anlatılıyor bazen. Nuh kavmi de evet, peygamberin tekzip yalanladıkları için vakit biz onları da tufan ile boğduk. Biliyorsunuz Nuh tufanı derler. Yer yok, suyla sure doldu, yağmurlar Ve kendileri insanlara bir ibret yaptık. Görün de bunlardan, bunlara ibret alın, siz de bunların vaziyetine. Düşmeyin diyerekten onları ibret yaptık diyor. Biz zalimler için daima açıklı bir azap hazırlamışızdır. Allah zalimleri hiç affetmiyor. Yani insanlara zulmedenleri de Allah hiç senin zulmetmeye hakkın yok. O insanda senin hakkına sahip. Yani hakkını elinden almaya senin hakkın yok. Adı, yani ad, Yemen'dir Adı da Semud'u da. Bunlar da Filistin cevabı, Lut. Lut'un Lut olduğu gibi zannederim öyle bakayım İnşaat yanılmıyorum. Kırkalı'da Hud Aleyhisselam kâmi Yemen'de. Semud da Salih Aleyhisselam'ın Babil'de orada galiba. Babil'de. Ya da Res Ashabı'na da, As Res Ashabı da Şam civarında bir... Bugünkü şey de affedersiniz. O, kızıl pensin kulağı arasında gelir Türk Aslında bunların arasında geçen birçok nesilleri eee bunu önce de ben görmüştüm ok, ok, okumadık. Res. İki 2 taşla, taşları bölmüş koyun Sem kavminin de peygambere Anjeli bin sopanı ismine attıkları kuyu. Yeskami yer olmuş evet. öyle. Yani Yes Yeskami bugünkü o Sina ya Yarımadası'ndaki o şeyin kızyotun iki kulağı arasındaki yer. Orada göçmüşler. Eee Yes asabında, Yeskami'de bunların arasında geçen birçok nesilleri de helak ettik. Biraz önce Semud, Salih peygamberin kavmi, Ad Kurt peygamberinin kavmi, Ad Yemen'de, Semud, işte bu Babil tarafında. Bunu helak ettik diyor. Biz Babil'in o meşhur şehri vardı, diyor. Ninova. Buralarda. Biz onlardan her birine geçmişlerden nice misaller irad ettik. Söyledik. irad etme, söylemek, konuşmak. Fakat peygamberlerini tezip ettikleri için, yalanladıkları için hepsini tam bir helak ile imha eredik, yok ettik. An olsun ki onlar, yani Mekkeliler, bela ve felaket yağmuruna tutulan o beldeye uğramışlardır. Yani bu felaketler olduğu Al kavminin senin kavminin res, res kavminin bulunduğu ticaret maksadıyla falan gidip Görmüşlerdi onu. Zaten Allah Kuranda gidin görün onlara diyor. Ama ona Kur'an dediği için değil de mevlat kavmin ticaret yolları olduktan için ipuç görmüşlerdi. Peki onu da görmüyorlar mıydı? Ya burada insanlar vardı. Niye bu hale geldi? Yemiyorum zamanımıza. Pompeyi, Rezilyana dağını alttan kalan şeyler. O da aynı, o da aynı. Onların da yaptığı kefazelik dünyaya tutmuştur. Bir yerlerden daha patlamasıyla. Ve bugün hepsi sanki canlı yaş gibi meydan çıktılar. İşte onları görüp de bizim de e, onlardan ifade evet almamız lazım. Alt Mekke'ler, bela ve felaket yanına tut tutulan o beldeye uğramışlardır, peki onu da görmüyor muydu? Hayır, ona ödün sonra tekrar diri bulmazlar. Ee, Görüyorlar ama öyle kalıyor. Ya bunlar niye böyle oldu diye bir muhakemeye kendilerine tabi tutmuyorlar. Bunlar da bizim gibi insandı. İnsan, onun hayatları vardı, evleri vardı, insan vardı. Niye oldu böyle diye bir kendilerini muhakeme, bir otokontrole tabi tutmuyorlar. Masratlara para kazanmak falan, dünye şeyler. Seni gördükleri vakit, umu Allah'ın peygamber olarak gönderdiği derler. Seni bir ericiden başka bir şey edilmezler. Fazil peygamberi zaten peygamber olarak kabul etmediler de, yani peygamber denilen zat bu mu yani, İnsanlar aslında gecen, dolaşan, onlara bir oturan, kalkan bir insan nasıl peygamber olur? Peygamber dedin, şöyle bir avnişanlığa, saraylara, bana bahçesi olan birisi olmadı Onun için sana hiç değer de vermediler. Ee, bu muhalle senin bir elinden başka bir şey edinmezler. Şöyle derler ki, hakikat eğer üzerlerine düşüp sebat göstermeseydik, bizi az kaldı tanrılarımızdan yapacaklardı. Hz. Peygamber hep söylüyor bu tatlıktanınızın o tatlıktanınız şeyler Allah değildi. Allah benim size tebliğ ettiğim dedi Ona Allah'a inanın Allah'a ibadet ettin. Bunlara takmayın diye defa da söyledi. Diyorlar ki biz sefat etmeseydik e, bu putlara tapmakta devam etmeseydik Bizi otanlarından da edecekti bu adam gibilerden, onlar azabı görecekler. Bak ki kim yolca daha sapıktır, yakında bileceklerdir Allah azabı korunda söylüyor, çok söylediği için de mutlaka bir gün olacak tabi ki. Yoksa onların çoğunu hakikaten söz dinlerler yahut akıllanırlar mı sanıyorsun? Onlar başka değil, dört, dört ayaklı hayvanlar gibidir. Belki yolca daha sabıttır. Şimdi bir efendim, eşek, eşen bir kendi, bir hayat felsefesi var, hayatı vardır. Onu yapar. Onun da öyle. Onlar, da, bunlar hayvan, dört ayak hayvanlarından daha aşağıdır. Eşek, eşeklerini yapar. Ama sen insansın ama insan yapma Eşekten de betersin, o gene tabiatın neyseyse onu yapıyor, sen onu da yapmıyorsun, Ondan daha daha beteni yapıyorsun. tam insandan bir insan olma mesuliyeti vardır, sen onu yapmıyorsun. Gördün mü o heva ve hevesini Tanrı edinen kimseyi, içindeki nefsini Tanrı diye kabul ediyor. <gülüyor> Şimdi onun üzerine Habibim, sen mi bir bekçi olacaksın? Sen onlara bekçi değilsin. Sen onlara ancak bir davet edicisin. Yıldırıcısın. Yıldırıcısın, Yıldırıcısın yeter. Arkasına karışma. Benim sana vay ettiklerimi onlara bir yıldırıcaksın. Senin masrafın bu. Sen onlara başta bekçi değilsin. Elinde sopa da onları burada... İllaki yaptıracak diye vazifen yok. Senin bahsiyen benim sana bildiklerimi sen onları bileceksin. Onlar daha evvel ayetlerde böyle birkaç yana geçti. Yoksa onların çoğunu hakikaten söz dinlenenler yahut akıllanırlar mı sanıyorsun? Onlar başka değil. değildir, ayakta hayvanlar gibidir. Belki yolcu daha sapıklıdır. Rabbinin suğuna, yani Haliye bakmadın mı? Yaptıkta bakmadın mı? Böyle ne sürüyor? Allah'a bakmadın mı şöyle? Gölgeyi nasıl uzatıp yaymıştır? Gölge, bayağı gölge. Ne yapıyor? Gölge... güneşte olduğu zaman gölge de en doğru gölge en en kısaya geliyor. Akşama doğru gene, gene gölge uzak değişiyor, değişiyor. O er direnci onu elbet olduğu gibi durdurur da, hayat durdurur. Ama Durdu. hayat da hareket, hareket. Sonra biz güneşi nasıl ona bir delil yapmışızdır? Nasıl bu nişanlısı da? Güneş olmasaydı bölgeye anlayamaz. Dünyada her şey kıyasla anlaşılacaklar. Güzel bir şeyi anlamak için çirkini görmek lazım. Büyük bir şeyi anlamak için küçükü görmek lazım. Geceyi anlamak için gündüzü görmek lazım. Bunun gibi kıyas, kıyas. Burada Allah çok enteresan bir, bir mesaj demiş Her gün orturan şey. Geceyi sizin için örtülecek bir libas, elb libas, elbise malum. Gece insanlar için ıslahat edilmesi lazım gelen bir zaman. Uykuyu bir dinlenme, gündüzü yeni bir hayat faaliyeti yapan odur. Allah bunu böyle yapmış. Günü öşe görmüş. 8 saatini bir seni çalış diyor. 8 saatini dinle. 8 saatini o Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen odur. Rahmetin burada rahmet bayağı yani iyilikte, güzel güzellik Bir da anlattım Anlattığım rahmet bizim Anadolu'da yağmurla rahmet edilir. Yağmur yağmadan bir rüzgar serin, serinliği Eser biliyorsunuz. Böyle uygun uygun eser bazen fırtına yapar. Yağmurla ve rahmetine de bir güçlü rüzgar gönder Allah. Biz gökten ter, temiz yusuyu indiriyoruz. Rüzgarı gönderir, sana haber verir. Daha sonra gökten o temiz yağmurla indirir. Biz Anadolu'da yağmurla rahmet ederiz. Onunla bir dolu toprağı can verelim. Yani yazın temmuz ortasında her zaman çayır cayır yanarken rahmet dindiği zaman toprak bir sürü kokar. O, o koklu duydunuz mu? Yarattığımız hayvanları ve birçok insanları sıvaralım diye 5 bir büyütsün memnun edelim aniyelken. Sıvaralım Türkçe bir kelimedir. An olsun bunu İnsanların ibret alma için aralarında çeşit çeşit tuvaletlerde anlatmışızdır. Bu gibi binlerce misal anlatması işten vardır. Bir sürü misal göstermişizdir. Bak, kaç senede kar yağmıyordu bu sen kar yağmıyordu. Mis gibi kar yağmıyordu, güzel. bu suyu evir çevirmişsizdir. Fakat insanların çoğu ille nankörük olmak üzere Dayattılar. Niye dayatmışlar? İnatlarından dönmediler. Bütün bu İsrailer önde oldukları halde gördükleri halde bunlardan yine inatlarından dönmediler. Dönmesem keser çekersin. Sana biz bir sürü şey öne koyduk. Niye inanmıyorsun benim gücümü, kuvvetimi değil mi? Bu Allah bak bana her şeyi veriyor. Veya de söylüyor? Niye inanmıyorsun ki? Ama diyor bir adama, biz onun kalpini mühürledik. Öyle başka. Eğer dileseydik muhakkak ki her kasabaya peyanıkların akıbetinden korkuluncu birer peygamber gönderildik. Her kasaba, şehir ve köyü neyse onlara Güçsün diye bir peygamber gönderecek. Vasife peygamber senin üzerindedir şimdi peygamber. Hadi peygamber söylüyor. Ama biz seni tek orta gönderdik. Sadece yalnız vasif verdik. Herkeğe bir peygamber göndermedik. O halde kafirlere boyun eğme de bu Kur'an ile onlara karşı olanca savaşında büyük bir mücahede Aşk mücadele, dini bir çalışma, dini bir savaş, yani İslam'ı onlara yay, bunun için uğraş, çalış, Zor olacak ama çalışın. Bundan sonra e, mevzu değişiyor, çünkü burada 53 ay okuduk. Bundan sonra daha az ama e, şeyler çok, mealler çok, onun onu çok zaman alacak, buraya kadar el Fatiha. Var mı arkadaşlar bu kadar üç ayet içerisinde? Anlaşılmayan, anlaşılmayan bir şey var mı? Başmaya çalıştık ayet ama anlatamadım, anlaşılmayan var mı? Şimdi herkese bir şey var, bu hafta e, Mevlivi'nin büyük yerinden bir hanımı, Güler Tamek domat konservörü var ya Tamek konservörü var, ona sahibi olan Güler Hanım'ı kaybettiktenisi bir fakir anasıydı. Külsüz hekemi de daktürü çeken odur, fakirde var. Efendim, onu bu hafta kaybettik. Kendisine rahmet diliyoruz. Onun için de vifate ediyoruz. Peler Hanım ben Uzun zaman çile çekti gözleri görmedi. Büyük şeyler çekti fakir anası ile. Çok sevdimler. Ben senin zilini kimli saklamadım, derdi. derdi. Ve Bağdar Ağabey'e